bunun için de develere bindiğinizde Allah'ın adını anın ve sonra onları Allah'ın size emrettiği şekilde kullanın, çünkü onlar yüklerini Allah'ın izniyle taşır.